13. dersimizdeyiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki e, raculiyet dönemi yani e, olgunluk çağı. Tabi tam 40 yaşları e, civarında oluyor bu. 40 yaşında biliyorsunuz. Risalet geliyor. Hemen bunun öncesindeki bir dönem var. Oradan bahsedeceğiz inşallah. Yani Kabe'nin inşa edilmesi, Kabe'nin e, yeniden bina edilmesi ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatları, ahlakı, yaşantısıyla ilgili şeylerden bahsedeceğiz. Özellikle bunu buraya almış müellif, yani kitabı yazan kimse. Sebebi de Aleyhisselatü Vesselam'ın hem yaratılışı bedeni, hem ahlakı, hem de diğer sıfatları bilinsin, ona göre şekillensin, ona göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl biri olduğu, tasavvur edilsin, düşünülsün diye çok da isabetli olmuş. Elhamdülillah. İnşallah bunlardan bahsedeceğiz. Allah Azze ve Celle, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlerim en güzel sıfat üzere yaratıyor. En yüce ahlak üzere yaratıyor. İslam geldiği zaman Allah Azze ve Celle, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ahlakını, şu ayetlerle açıkça ortaya koyuyor Bismillahirrahmanirrahim Nun vel kalemi ve ma Nun Nuna Vel kalemi ve ma Ve kalemin yazdığı şeylere kalemin yazdığı şeylere yemin olsun Allah Azze ve Celle mahlukatından birçok şey üzere yemin eder dikkat çekmek için bu bir uslüptür Kur'an'ın mu'ciz, aciz bırakıcı üslüplarından bir üslüptür. Ve tin ve zeytun gibi. Tine yani incire ve zeytine yemin olsun. Ve duha, kuşluk vaktine. Ve leyl, geceye. İle ahir. Bunun gibi bir sürü örnekler görebiliriz. Ma ente bi nimeti Rabbike Ma ente bi nimeti Rabbike bi mecnun. Sen Rabbinin nimetiyle mecnun. Değilsin. Yani deli bir insan değilsin. Aklını kaybetmiş. Birilerinin iddia ettiği gibi mecnun değilsin diyor. Ve inneke la ecran gayra memnun ve senin için muhakkak ki bitmeyen tükenmeyen bir ücret var diyor. Allahu Ekber. Ve inneke la ala khulukin azim muhakkak ki sen en yüce ahlak üzeresin. allah Teala bu ifadeyi kullanırken adeta seçmiştir. Ala harficeri Arapça'da istila manasına, yücelik, üstünlük, ulû, yani en üst olma, en yüce olma manasına gelir. Ala harficeri. Yani sen en yüce bir edep üzeresin, ahlak üzeresin diyor. Allahu u Teala, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle taltif ediyor. Ve iki tane tekit ifadesi kullanmış. Birincisi başta inneke'deki inne, ikincisi de la ala ki lamdır. Bunlar Arapça'da tekit yani kuvvetlendirme ve güçlendirme ifade eder. İşte böyle beyan ediyor Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını bu kadar yüce olduğunu, bu kadar e, yüksek bir mertebede olduğunu Allah Azze ve Celle açıkça söylüyor. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı e, Araplar, cahiliyedeki Araplar yani dönemindeki insanlar Emin lakabıyla lakap diyorlar. Yani emin e, sıfatını veriyorlar. Ona emin diye bir lakap takıyorlar. Ne güzel bir lakap Yani <gülüyor> o artık güvenilir bir kimse manasına. Güvenilir, emin. Onların güvenini kazanmış. Bu neden? Yani emanetindeki, eminliğindeki kuvvetten, şiddetten ve e, bu husustaki en ileri düzeyde olmasından kaynaklanıyor, ahdine vefa göstermesinden, son derece iltizam etmesinden kaynaklanıyor. Ali sıratin esiram ömrünün 35. yılındayken, yani yaşı 35'i 35'te iken, Kureyş, Koreş, Kabe'nin yeniden yapılması görüşünde birleşiyor. Yani yeniden bu Kabe'yi inşa edelim diyorlar. Ve o zaman üzerinde, Kabe'nin üzerinde çatı yok. Çatısız, çatısız bir vaziyette. Ve bugünkü direkler, altı tane o direkte henüz yok. Sadece duvarlardan teşekkül etmiş bir yapıya sahip. Hem e, yeniden yapmak, sağlamlaştırmak istiyorlar. Hem de üzerine bir çatı çekmek istiyorlar. Bu arada e, yaklaşık beş sene önce, bir isetten, yani aleyhissalatü vesselamın Risaletinden, yani 40 yaşından önce, 35 yaşlarında iken peygamberliğin gelişinden 5 yıl önce Mekke'ye bir sel alıyor ve sülüp süpürüp götürüyor. Adeta bir şey bırakmıyor. Ve Kabe iyice böyle yıkılma aşamasına geliyor. Neredeyse yıkıldı yıkılacak. Kureyş bunu bu şekilde bırakmak istemiyor. Kabe'yi yeniden inşa, inşa etmek istiyor. Ancak korkuyorlar. Bir takım şeylerden korkuyorlar. Öncelikle yıkılıp yok olmasından korkuyorlar. Sonra da, yani eğer Kabe'yi biz tekrar temellerine indirip yıkarsak, başımıza bir iş gelir diye. Böyle bir korkuları söz konusu. Bunu yeniden yaparken de, Kabe'yi yeniden yaparken, kazançlarının en temiz olmasını, istiyorlar. Yani e, haram bir şeyin bulaşmadığı böyle çok affedersiniz faişenin kazancı fuhşiyattan elde edilmiş bir kazanç olmasın. Ribadan yani faizden elde edilmiş bir kazanç olmasın. Yahut da insanların mallarından zulümle gaspla elde edilmiş bir maldan olmasın. Tertemiz helal maldan olsun diye buna dikkat ediyorlar. Subhanallah. Yani dikkat ediyor musunuz? O, o dönemde bu bütün bunlar var, hem de hat safada insanlar arasında çok yaygın. Ama Kabe yaparken müminler itizam gösteriyorlar. Allah Azze ve Celle'nin belki de bu evini tekrar tecdid edilmesinde, yapılmasında onlara bir ilhamı, onlara bir ilham adeta. Bir de tarihçi İbn Saad'ın haber verdiğine göre o dönemde Kabe'nin Taşlara arasında Böyle e, çamur yokmuş Yani birbirine tutan e, Bir çamur söz konusu değil Dolayısıyla yıkıldı yıkılacak Büyük büyük kayalar varmış Yani birisi üzerine çıksa adeta uçacak vaziyette Dolayısıyla bundan da endişe ediyorlar Hatta e, rivayet edildiğine göre Huza kabilesinden Müley bin Amr e, Bu köle bir insan bu Kabe'nin ortasında bir kuyu var, oraya giriyor ve oraya e, bir taş düşürüyor. Bundan dolayı da e, Kureyş ona e, ceza veriyorlar, onu hapsediyorlar. Yahut da söylendiğine göre, rivayetin birine göre de elini kesiyorlar. Böyle bir ceza veriyorlar. Kureyş buna e, karar verdi ya, Kabe'nin yıkılıp yeniden yapılmasına e, ilk defa o taşları sökmeye başlayan, yıkmaya başlayan e, maksumi kabilesinden Velid bin Muhireh adında birisi. Ve insanlar da ona tabi oluyorlar. Yalnız insanlar ilk önce hiçbir şeye dokunmuyor. Onu bir gözetliyorlar. Yani kabe yıkarken, taşını alırken acaba başına bir iş gelecek mi? Yani bir musumet gelecek mi? Gözetliyorlar. Bakıyorlar ki adam yıkmaya başlıyor, hiçbir şey olmuyor. Onlar da onunla beraber erkenden davranıyorlar ve e, Kabe'nin taşlarını tek tek böyle yıkıyorlar ve temellere kadar ulaşıyorlar. Kabe'nin e, binasında yeniden inşasında Rumlu bir mimar adı Bergum e, bu görevi üstleniyor. Demek ki o zaman o ehilmiş. Sonra <gülüyor> temellere iniyorlar ve hacer esvet Esved dediğimiz hacer esvet Esved siyah da taş demek. Ki. Aslında bu daha önceleri siyah değilmiş. Beyaz bir renkte hatırladığım kadarıyla Ali Sina'tü vesselam bu taş için hadislerde sahih hadislerde geldiği üzere cennetten gelmedir diyor. Ve Adem oğlunun elleriyle karardı. Yani şirk ehlinin eliyle karardı diyor. Kararmasına rağmen bu taş kıyamete kadar özelliğini e, devam ettirecektir. Şahitliğe devam edecektir. Ne demek şahitlik? Aleyhissalatu vesselam sahih bir hadiste hacer Esved'i selamlayan bir kimse için yarın kıyamette Hacer-ül Esved şahitlik edecektir. Allah'a Allah hak Allah, Allah. Allah Azze ve Celle kardeşlerim hepinize, hepinize orayı istilam etmeyi selamlamayı nasip etsin. Selamlamak üç şekilde hemen kısaca değineyim. Öperek el değerek, el sürerek ve el kaldırarak geriden böyle. Bunların üçü de aynıdır. birinde e, şey yok. Yani derece farkı yok, bildiğim kadarıyla. Ama insanlar e, öpmek için birbirlerinin üzerine çıkıyorlar, zulmediyorlar, bu doğru değildir. İnsana zulmetmek haram, orayı öpmek sünnettir. Geriden sen elinle istilam edip, yani elini kaldırıp Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman maksat hasıl olmuştur. O sana şahitlik edecek Allah'ın izniyle, hiç merak etme. Rabbim Azze ve Celle sizlere orayı defalarca selamlamayı nasip etsin. Bana da sizlere de. <gülüyor> Hacerul Esved'in tarafına ulaştıkları zaman başlıyorlar niza, kavga etmeye. Bu kavga dört veya beş gün devam ediyor. Yani bu taşı falanca kabile koyacak, falanca kabile koyacak diye niza ediyorlar ve hatta savaşa meylediyorlar. diyorlar. Yani kabileler arasında savaşma yönünde görüşler hasıl oluyor. Onlardan Ümeyye bin Mughire adındaki bir adam diyor ki e, Kabe'ye ilk gelen ilk gelen kimse bu hususta hakemlik yapsın diyor. Böyle bir görüş ortaya sunuyor. Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle ilk gelen kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem. İlk defa yani aleyhissalatü vesselam Kabe'ye geliyor Safa tepersinden ve onu görünce insanlar tamam diyorlar, medhe diyorlar onu, övüyorlar ve biz onun diyorlar hakemliğine razı olduk. Daha peygamberlik gelmedi. Gelmeden önceki dönemden bahsediyoruz. Yani Ali aleyhissalatü vesselam bütün güzellikleri, bütün iyi sıfatları üzerinde taşımış, insanlar onu hakem tayin ediyorlar. İnsanların arasında hakem olmak gerçekten yüce bir görev. Önemli bir sıfat. Demek ki sana güveniliyor demektir yani. Sen verdiğin hükümle adilsin demektir. Hakem bu. Hakem olduğu zaman bir insanın adil olması gerekiyor. Ve her iki tarafı dinlemesi gerekiyor. Bir insan hakem olduğu zaman tek taraflı dinden karar verirse çok büyük bir hata etmiştir. Yani bunu hepimiz yaşıyoruz maalesef. Ya ben hakem olman Yani ben böyle bir sıfatım yok diyemezsiniz Çocuğunuz arasında Çocuklarınızın arasında veya eşinize karşı hakemsiniz Eşinizin biriyle Yahu çocuğunuzun birbiri arasında bir Sıkıntısı olduğu zaman Dinler ve ona göre hakemlik yaparsınız Dolayısıyla her iki tarafı dinlemek Ona göre hakemlik yapmak Adil olmak gerekiyor İnnallaha yehibbul muakassitin Muhakkak Allah Adil olanları sebebi En zor iş ama Biliyor musunuz? En zor iş adil olmaktır. Onun için onun için Allah Azze ve Celle yarın kıyamette yedi kişiyi diyor kendi gölgesi altında gölgelendirecektir. Say hadiste böyle geliyor. Onlardan bir tanesi kim biliyor musunuz? Adil imam. Adil davranan imam. Allahu Teala yöneticilerimizi adil imamlardan yapsın. Onları zulümden bertaraf etsin, zulümden el çektirsin. <gülüyor> Evet, İmam Ahmet'in müsledinde gelen bir rivayette kardeşlerim, Mücahit Mevlası kölesinden tahdis ederek, yani haber vererek diyor ki, Kabe cahiliyede bina edildi. Benim diyor o köle, benim bir taşım vardı ve ben ona yönelirdim ve Allah'ın dışında. Ona ibadet ederdim. Yani put kastediliyor Allah'a. Alem. Ve ben diyor böyle e, içine üflediğim, teneffüs ettiğim bir sütle gelirdim. Kesilmiş bir sütle. Onu diyor o taşın üzerine dökerdim. Sonra da köpek gelirdi ve onu yalardı. Sonra da ayağını kaldırır ve işerdi diyor. Evet. Böyle bir halde devam ediyor. Önce. <gülüyor> Hacer'in mevkisine geldik diyor. Yani e, Kabe'nin inşasından bahsediyor. Nihayet e, Hacer-ül Esved'in e, seviyesine geldiğimiz zaman Kureyş, Kureyş kabilesi diyor ki bu Hacer-ül Esved'i yerine biz koyacağız. Diğerleri de onu biz koyacağız. Diğer kabileler de biz koyacağız diyorlar. E, ve birbirlerine aranızda bir hakem tayin edin diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, ilk böyle yoldan gelen, bu başka bir rivayet, onun bir ziyadesi, fazlalığı var. O yüzden tekrar ediyorum, Ahmet bin Hanbel'e gelen. Yoldan o, Kabe'ye gelen o geniş yoldan ilk gelen kim ise o hakemlik etsin diyorlar. Ee, ve dolayısıyla Nebi ve Vesselam geliyor. Yani hakemlik için geliyor, ona razı oluyorlar. Aleyhisselatü Vesselam bir bezin içerisine o taşı koyduruyor ve bütün kabilelerin, ileri gelenlerini, bütün kabilelerden e, bazı insanlar o e, şeyin bezin etrafından, kenarlarından tutuyorlar ve o şekilde hacer Esved'i yerine koyuyorlar. Dolayısıyla aradaki ihtilaf kalkıyor. Hepsi razı oluyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın hakemliğine. O ne güzel hakem. Bu şekilde Hacer ül esvet meselesi de e, sorunu da ortadan kalkmış oluyor. O dönemde e, Kureyş'in elinde bulundurduğu imkanlar yetersiz kalıyor. Özellikle hani e, amaçları, kastları tertemiz şeylerden, e, tertemiz kazançlardan e, kabe bina etmek ya, buna e, tam manasıyla imkan bulamıyorlar. Ve e, kuzey tarafına 6 zira yani 3,60 virgül 60 e, santimetre yani 3 metre 60 santim civarında e, bir e, çıkıntı e, bırakıyorlar. Buna da Hacer e, <gülüyor> ya da e, Hatim deniliyor ki bugünkü e, İsmail e, Aleyhisselamın Hicri denilen Hicri İsmail denilen hilal şeklindeki yerdir. Evet. ve e, o, o kısmı bırakıyorlar O kısım aslında Kabe'nin ilk temelleri arasında İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı temeller arasında Ve bir, bir tane de kapı koyuyorlar Kapının da merdivenini eşiğini e, Yerden yüksek yapıyorlar e, Bunun da sebebi Oraya her isteyen istediği gibi çıkmasın Girmesin diye Evet Ve altı direkle birlikte altı direkle çatı yapıp üzerine de kapatıyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hususta Ayşe Validemiz de diyor ki Kureyş diyor neden Kabe'nin kapısını yüksek yaptı? Dikkat ederseniz Kabe'nin kapısı yüksektedir. Yani şöyle elini yukarıya kaldırdığın zaman ancak ulaşabilirsin ona. Hemen girilecek vaziyette değildir diyor. Neden böyle yaptı Kureyş? Biliyor musun diyor Ayşe Validemize. O da hayır diyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam oraya gir, e, girmek isteyen kimsenin e, girmemesi için yani orada <gülüyor> kuvvetli, güçlü, e, sağlam olması oraya bir herhangi bir kimsenin kolaylıkla girmemesi için diyor. Oraya bir kimse e, girmek istediği zaman onu ta oraya çıkıncaya kadar bırakınlar Kabe'nin kapısının içeri, üstüne çıkıp yani içeriye girinceye kadar ve nihayet e, girdiği zaman da onu oradan atarlar ve o da oradan düşer diyor. Yani kimsenin girmesine izin vermiyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam e, İslam geldiği zaman yani Risalet geldiği zaman beyti tekrar yıkıp ondan sonra yeniden yapıp eski temellerin üzerine o Hicri İsmaili denilen yer... İbrahim Aleyhisselam temellerine getirmek istiyor. Ve iki tane de kapı koyup bir batıda bir de doğuda ve kapının seviyesini de iyice yere yani kolayca girilebilecek şekilde yapmak istiyor. Ancak bunu bir takım sebeplerden dolayı terk ediyor. Bunu da şu hadiste anlatılıyor, anlatıyor. Ee, Buhari ve Müslim'de ve Sünen'in ne sayıda gelen bir hadis. Ayşe radıyallahu an. Ey Ayşe diyor. Ayşe radıyallahu an'a, ey Ayşe eğer diyor senin kavminin yeni cahiliyeden kurtulması olmasaydı Yani o yeni bir e, cahiliyeden e, yeni çıkmış bir kavimdi İslamla yeni tanışmış bir kavimdir diyor senin kavmin Yani Kureyş'i kastederek Eğer böyle ol, olmasaydı elbette ben Kabe'nin yıkılmasını emreder Ve e, dışarıya çıkartılan o Hicri İsmail'i içeriye dahil ederdim diyor Yani Kabe'yi eski temellere getirirdim ve kapısını da yere yakın yapar, yere bitiştirirdim ve doğudan ve batıdan da birer kapı koyardım diyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın temellerinin üzerine olsun diye. Ama bunu Ali Celalüddin Velislam yapmıyor. Bunu yapmıyor. Neden? Bir maslahatı gözetiyor. Bir mefsedeti yani bir maslahat derken faydayı, bir mefsedeti e, gözeterek bunu yapmıyor. Mefsedet yani İnsanlar arasında fesat, fitneye sebep vermeyi def ediyor. Evet. Bundan da aslında bu e, davranıştan aleyhissalâhu aleyhi ve sellem'in bu ifadelerinden ve bunu gerçekleştirmesinden e, fıkhçılar e, bu kaydayı alıyorlar. Yani bunu örnek gösteriyorlar. Veyahut hatta örnek gösterdiklerinden biri bu. Toplumun manfaatini olan şeyleri yapmak e, olsa da fesat çıkaracak şeyleri de def etmek. Tabii ki açık canaslara aleyhissalâhu olmadığı sürece. Kabe kardeşlerim Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde 18 zira yani takriben 9-10 metre yüksekliğindeymiş. 9-10 metre yüksekliğinde ve Kabe'ye ilk defa örtü, giyi, örtü giydirme olayı rivayetlere göre daha önce İslam'dan önce veyahut İslam'ın ilk dönemlerinde ve ilk defa Mısır'da dokunuyormuş. Kıptiler tarafından bir örtü dokunuyor ve o giydiriliyormuş. Sonra Yemen tarafından gelen bir dokunmuş örtü Kabe'nin üzerine giydiriliyor. Sonraki dönemlerde. Daha sonraki dönemlerde de bildiğiniz üzere Osmanlılara geçiyor ve Osmanlılar tarafından İstanbul'da dokunuyor ve ondan sonra Kabe'ye hediye ediliyor idi. Ve söylendiğine göre İlk defa divac yani ipek kumaşı şeye giydiren, Kabe'ye giydiren Haccac İbni Yusuf yani zalim Haccac denilen kimse bazı rivayetlere göre de İbni Zübeyr yani Abdullah İbni Zübeyr İbni Avvam da deniliyor. Vallahu alem. Bunlar tarihsel bilgiler. Bir de Kabe diyor 5 sefer bina edildi. Birincisi Adem Aleyhisselam'ın oğlu Şit Aleyhisselam Adem aleyhisselamın döneminde yapıldı mı Oğlu Şit e, tarafından yapılması ise tarihsel bir e, bilgi. Allah halen. İkincisi ise İbrahim aleyhisselam biliyorsunuz Bakara suresinde ve diğer far İbrahimul kawa minel beit ve İsmailu. E, hatırla ki İbrahim Kabe'nin temellerini böyle <gülüyor> temellerini yükselttiği zaman ve İsmail ile birlikte Rabbena takbbel minna. Rabbimiz bizi bundan bunu bizden kabul et diye dua ediyorlar. O ayet ve diğerleri İbrahim Aleyhisselam'ın onu ikinci kez inşa ettiği, üçüncüsü de Kureyş'in az önceki söylediğim Kureyş'in tekrar yıkıp inşa etmesi, yıkılmaya yüz tutmasından dolayı, evet, dördüncüsü ise bir yangın çıkıyor Kabe'de Abdullah bin Zubeyr'in Mekke'ye emir olduğu dönemde. Ve Kabe yanıyor. Ondan sonra tekrar Abdullah İbni Zübeyir bu sefer Kabe'yi o eski temeller üzerine yani İbrahim Aleyhisselam'ın dönemindeki temeller üzere bina ediyor. Hicri içeri katıyor. iki tane kapı koyuyor. vesaire. <gülüyor> ve kapıları yere yakın yapıyor. Sonraki dönemde de Abdülmelik bin Mervan emir olduğu zaman Zalim Haccaca bir yazı yazıyor i̇bn Zubeyr'in yaptığını doğru olmadığını a.s. döneminde olduğu gibi olması gerektiğini söyleyerek tekrar Kabe eski haline getiriliyor. Burada söylenmemiş ancak hatırladığım kadarıyla Malik bin Enes İmam Malik yani malik mezhebinin imamı biliyorsunuz. Ona soruyorlar Kabe'yi tekrar eski haline eski yani a.s. istediği ama yapmadığı İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine yapalım mı deyince hayır diyor. Eğer o izin verseydi diyorlar o dönemde İmam Malik bu böyle devam edecekti. Yani yıkılacaktı yapılacaktı. Kimisi eski temeller üzerine kimisi Aleyhisselatü döneminde olduğu gibi o hicrin dışarıda kalıp küçük bir şekilde yapılmasına, kapsının yukarıda olmasına bu şekilde yani hem birinci hem de ikinci şekline itibarla devamlı birisi gelecek yıkacak diğeri gelecek ondan sonra onu öbür tarafa çekecek şeklinde böyle bir fitne hasılı olacaktı diyorlar ve buna izin vermedi İmam Malik diyorlar ve nihayetinde de nihayetinde de Abdülmelik bin Mervan'dan sonra bir daha yıkılmamıştır yani bir daha yıkılıp tekrar eski temeller üzerine çekilmeye çalışılmamıştır bildiğimiz kadarıyla Müslümanın rivayet ettiği sahih hadiste, küçük, bir, küçük kalem filmi, en küçüklerini. Müslümanın rivayet ettiği sahih hadiste, e, yine bu kabe'nin yanma olayından bahsedirken, Zubeyr bin Avvam kabe <gülüyor> yanınca, e, tabi bu Şam ehliyle e, olan şeyinde savaşta Allahu alem o dönemde meydana geliyor ve Zübeyir bin Avvam hacılar geldiği zaman onları Şam ehli üzere yani kendisiyle savaşan kendisine karşı çıkan kimselere karşı cüretlendiriyor onları teşvik ediyor Onlar, onlarla savaşmaya ve onların görüşlerini alıyor. Kabe yandı ya diyor ki Kabe'ye diyor bu hasarları, delikleri kapatayım mı yoksa yeniden bozup yeniden inşa mı edeyim diye onların görüşlerini alıyor. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki Kabe onun görüşü şu eski temeller üzerine kalsın. Yani aleyhissalatü vesselam döneminde olduğu üzere tekrar yani genişletilmesin İbrahim aleyhisselamın temellerine getirilmesin diyor. Çünkü o zaman ilk defa Müslümanların böyle ilk dönemlerde olduğu gibi ilk İslam'ın geldiği dönemlerde olduğu gibi onların hatıraları vardır diyor. Onların izleri kalsın o şekilde bozulmasın diye görüşünü belirtiyor ve buna benzer ifadeler kullanıyor İbn Abbas. Yani onarılması taraftarı aslında. Ondan sonra İbn Zübeyir de diyor ki, Abdullah İbn Zübeyir sizden birisinin evi diyor yansa ne yaparsınız? Yıkarı yeniden yaparsınız diyor. Ben bunu diyor yeniden yapmak istiyorum diyor. Rabbimle diyor istihara edeceğim diyor. Ve istihara ediyor. Üç defa ondan sonra da karar veriyor. Tekrar bozup yeniden yapmaya. Bozuyorlar temellere iyice iniyorlar. Ondan sonra Abdullah İbni Zubeyr çok faziletli bir kimse. Ayşe Validemizin yeğeni. Zübeyir bin Avvam'ın oğlu. Ve Abdullah İbni Zübeyir. Bazı alimlere göre dört Abdullah'tan biri Ebadile deniyor bunlara. Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Zubeyr. İleri. Çok faziletli bir insan. Ve bunu Ayşe validemizden bu yani hareketini Ayşe validemizden işittiği, teyzesi Ayşe validemizden işittiği bir hadisten dolayı yapıyor. O da az önce size söylediğim hadis. Hani Aleyhissalatu vesselam diyor ya e Ayşe eğer senin kalminin cahiliyeden kurtulması yeni olmasaydı yani yeni daha cahiliyeden çıkmıştı yani İslam'la yeni tanışmıştı demek istiyor. Ve ben diyor bir nafaka bulsaydım yani Kabe'yi onaracak kadar bir para sermaye olsaydı elbette ben diyor hicri o hicri İsmail'i şeye girdirirdim diyor. Kabe'nin içerisine dahil ederdim. Eski temeller üzerine getirirdim. Ve ben mutlaka bir doğuda ve batıda olmak üzere bir kafa açardım. Hadisini Abdullah İbni Zübeyir delil getirerek temellere iyice iniyor ve o şekilde bina ediyor. Evet. Diyor ki ben diyor Abdullah İbni Zübeyir bunu yapacak kadar imkana sahibim. Para var diyor. İnsanlardan, i̇nsanlardan da korkmuyorum diyor. Nihayetinde yapacağını yapıyor. Yani ta ki e, İbrahim Aleyhisselam'ın temellerine getiriyor ve o, o şekilde e, Kabe'yi yeniden inşa ediyor. Evet. Sonrasında da dediğim gibi Abdullah bin e, Abdullah e, Abdülmelik bin Mervan döneminde tekrar e, eski haline geri çevriliyor. Yani bugünkü haline geri çevriliyor. Konuya Aleyhisselatü Vesselam'ın hakemliği mevzusuna geri dönecek olursak, Kureyş, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hakemliğine razı oluyor ve Kabe yeniden bina ediliyor. Neden Aleyhisselatü Vesselam'ın hakemliğine razı olmuyor? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam gençliğinde hiçbir şekilde hayatında içki almamış, kullanmamış, hiçbir puta dokunmamış bir insan. Hiçbir şekilde haram olan şeylerden bir şey elde etmemiş. Hiçbir puta yaklaşmamış. Hatta Mevlası yani kölesi Zeyd bin e, Harit'e Zeyd bin Harit'e sonradan biliyorsunuz bunu ne yapıyor? Azat ediyor. Zeyd bin Harit'e o dönemde de onun kölesi beraber tavaf ederlerken Zeyd putlara dokunuyor böyle aleyhissalatü vesselam yapma diyor. Ona engel oluyor. İkinci defa dokunuyor Yine engel oluyor. Ona bile engel oluyor yani. Ve Zeyd diyor ki yemin ederek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, Allah kendisine diyor Aleyhisselatü Vesselam'a vahyi ikram edinceye kadar hiçbir şekilde hiçbir puta dokunmadı diyor. Zeyd buna şahitlik ediyor. Anh. Yine Aleyhisselatü Vesselam e, putları üzerine lat, menat, uzzaya yemin ediliyor ya Onlara yemin etmeye de hiçbir şekilde tahammül göstermiyor. Onlara adına da yemin etmiyor. Biliyorsunuz Allah'tan gayri adına kim yemin ederse men حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اِشْرَكَ Muhakkak ki Allah'tan gayrısı adına yemin eden kimse şirk koşmuştur. Diyor. <gülüyor> Ve la ilahe illallah demesi gerekiyor. kefaret ödemesi gerekiyor. Yani la ilahe illallah gerekiyor. Evet. Onun için işte bu tertemiz özelliklere sahip olduğu için Aleyhisselatü Vesselam onun hakemliğine çok kolay bir şekilde razı oluyorlar. Bu binayı yapma esnasında amcası Abbas'la birlikte taş taşırken amcası Abbas radıyallahu an diyor ki Aleyhisselatü Vesselam taşı taşırken izarını yani alta bağlanan o şey var, kıyafet var. Yani bizim anlayacağımız ihramın alt kısmı. Onu diyor sırt omzuna al ki taş sana zarar vermesin diyor. O da tam öyle yapıyor. Ondan sonra bayılıp yere düşüyor. Uyandığı zaman, ayıldığı zaman izari izari yani e, kıyafetim, elbisem, elbisem diye böyle e, şey yapıyor, sızlanıyor. Aleyhissalatü vesselam kardeşlerim putlar adına kesilen e, herhangi bir yiyeceği de yemiyor. Yani e, etleri de yemiyor. Onlardan da şiddetle sakınıyor. O dönemde bir tane de bir adam var. Zeyd bin Amr ebni Nufayl adında bir adam. Bundan biraz bahsedeceğiz. Buhari'nin rivayetine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu adamla karşılaşıyor. Vahiy inmezden önce. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir yemek getiriliyor ve onu yemekten imtina ediyor. Demek ki putlar adına kesilmiş bir içerisinde yiyecek var, et var, neyse artık. Bu Zeyd denen adam da diyor ki, ben diyor sizin putlarınızın adına kestiğiniz şeylerden yemem. Allah'ın isminin zikredilmediği şeylerden yemem. Diyor. Zeyd, Kureyş'i Kureyş'i bu putlar adına kurban kesmelerinden, hayvan kesmelerinden dolayı ayıplıyor. Ve diyor ki, Allah Azze ve Celle bu koyunları vesaire kestiğiniz şeyleri yarattığı halde ve sizin için gökten su indirdiği halde ve sizin için yani yeryüzünü bitirdiği halde, daha doğrusu o hayvanlar için yeryüzünden otlar bitirdiği halde sonra da siz Allah'ın isminin gayrısına, Allah'tan başkası adına boğazıyorsunuz diyor ve onları tenkit ediyor. Bu adam e, Hanif din üzere kardeşlerim. Hanif din üzere. Buhari'nin bir diğer rivayetinde Esma bin Tebbi Bekir radıyallahu anh rivayet ediliyor bu. Zeyd bin Amir bin Nufayl bu Hanif olan adam e, Kabe'ye sırtını dayamış bir vaziyette diyor ki Ey Kureyş topluluğu Ey Kureyş topluluğu benden başka diyor sizden İbrahim'in dini üzere olan yoktur diyor. Aslında Kureyş'in, Arap'ın tamamı İbrahim'in dini üzere ama sonradan ne oluyor? Yani sonradan müşrik oluyorlar. Sonradan Hanif dine, şirkten uzak olan dine şirk bulaştırıyorlar. Benden başka kimse yoktur diyor. Ve bu adam, bu adam diri diri toprağa gömülen kızları, şey yaparmış, kurtarılmış, babalarına varır, onun şeysini, masrafını, yetişmesine ben kefilim de ve onu alır yetiştirirmiş Subhanallah. Sonra da ya şu fıtrata bak, Allah Azze ve Celle'nin koruması, Vallah'u Hayrun Hafiz'a, Allah en koruyucu, en hayırlı koruyucudur diyor. Dilediğini böyle koruyor. Darik'e Fatullah, tüm ben yaşa bu Allah'ın lütfudur dilediğine verir diyor. Allah lütfünden versin bize. Onun faziletinden isteyelim. Ve bu adam, bu kızları yetiştirdikten sonra babasına götürüyor. Diyor ki, istersen sana vereyim bu kızını. İstersen ben gene onu üstlenirim. Yani onu yetiştirme hususunda kefilim diyor. Böyle bir adam. Buhari'de, Menakıb bölümünde, Menkıbeler bölümünde rivayet edilen e, bir diğer hadiste bu adamın e, başka bir şeysinden bahsediyor. Bu Amir bin Nugay'ın. Şam tarafına çıkıyor bu adam. Şam tarafına yolculuğa çıkıyor ve hak olan dini araştırmaya yöneliyor Sonra Yahudilerden bir alimin yanına geliyor ve ona soruyor dinleri hakkında bilgi edinmek istiyor ki ben diyor sizin dininize girmek istiyorum yani sizin dininizi din edinmek istiyorum. Dence Yahudi alimi diyor ki Allah'tan diyor bir gazap yani azap bir gazap e, olmak üzere nasibini almadığın sürece. Çünkü Yahudilerin üzerine bir gazap söz Senden Sen de bu gazaptan nasibini almazsan Yahudi olamazsın diyor. Yani sana bir e, bir gazap isabet edecek. Allah Azze ve Celle'nin gazabı, kızgınlığı. E dolayısıyla Yahudi olabilirsin. Buna razıysan olabilirsin demek istiyor. E, adam da zaten ben Allah'ın gazabından, kızgınlığından kaçını kaçıyorum. Ben Allah Azze ve Celle'nin gazabını hiçbir şekilde yüklenmem. Ve buna da ben güç yetirebilirim diyor. Yani ben Allah Azze ve Celle'ye kızdıracak bir şey yapmam. Bunu da güç yetirebilirim diyor. Subhanallah. Ondan sonra adam böyle deyince o zaman sen diyor şey yap. Sen diyor ancak Hanif olabilirsin. Yani Hanif din sahip olabilirsin, Hanif dinine girersin deyince, Haniflik nedir diyor. Bu adam. O da diyor ki, e, Yahudi alimi, hani onlar biliyorlar, İbrahim'in dinidir diyor. Çünkü o diyor, ne Yahudi oldu, İbrahim Aleyhisselam'dan için, ne de Hristiyan. O sadece Allah'a ibadet ederdi diyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de de öyledir. Kur'an-ı Kerim'de sanki bu hadise şahitlik ediyor. Allah Azze ve Celle, Ali İmran suresinde ve ma İbrahim İbrahimu Yahudiyen ve la nasraniyen velâkin ve ma kâne münel İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan değildi. Müşriklerden olmadı. O Hanif dini mensuptu diyor. Subhanallah. Ondan sonra adam devam ediyor yoluna. Hristiyan bir alimle karşılaşıyor. Ona da işte dininden soruyor. Onun dinini din edinmek için. Nihayetinde ee, o da diyor ki sen diyor Allah'ın lanetinden bir pay almazsan çünkü Hristiyanlar bunu al, aldı demek istiyor Allah'u alem yani Allah'ın lanetinden bir pay almazsan bir nasip almazsan sen Hristiyan olamazsın diyor. O da yani e, tabiri caizse ne münasebet ben Allah Azze ve Celle'nin lanetinden kaçıyorum zaten ee, ve bu laneti kazanmamaya onu e, hak etmeme hususunda da güç yetirebilirim diyor. Bana diyor bir e, başka bir şey üzere yani başka bir din üzere delillik et. Bana bu, bu hususta bir yönlendirme yap dediğinde e, bu şey Hristiyan olan alim rahip senin için Haneb başka bir şey bilmiyorum diyor. Haneb nedir diyor e, bu adam. O da diyor ki ya, e, Hristiyan olan alim İbrahim'in dinidir diyor. O ne Yahudi ne de Hristiyan'dı o Allah'a ibadet ederdi. Diyor. Evet. Ve bu adam bu adam Allah Azze ve Celle'ye elini açıyor kardeşlerim dua ediyor. Allahu Akbar. Diyor ki Allahümme inni uşhiduke enni ala dini İbrahim. Ey Allah'ım ben seni şahit tutuyorum ki ben İbrahim'in dini üzereyim diyor. Yani Kureyş'in döneminde sadece bu adam diyor. Kendisi anlatıyor. Ben diyor Hanebdün'ü üzereydim diyor. Belki de kendisinden başka birileri vardı. Bunu Allah biliyor. Biz bilmiyoruz ama <gülüyor> Hanebdün'ü üzere açıkça yani Hanebdün'ü üzere olduğunu açıkça gösteren ifadeler bunlar. Sahih olarak Bukhari'de rivayet ediliyor. Evet. Amir bin Nufeyl Kardeşlerim, Nebi Aleyhisselatü Vesselam dediğim gibi işte hiçbir şekilde hiçbir pisliğe, hiçbir şirk olan bir şeye bulaşmıyor, hiçbir harama bulaşmıyor. Ve onun hakemliğine razı oluyorlar. 40 yaşlarına yakın döneme geldiğinde, 40 yaşları civarında Ramazan ayında şeye çekiliyor. O malumunuz, Hira mağarasına ve orada Artık iyice inziva haline bürünüyor. Allah Azze ve Celle'nin e, semavatını, yani gökleri, yeri, onun yaratılışını, hükümranlığını tefekkür ediyor, düşünüyor. İnsanların e, kavgasından, gürültüsünden uzaklaşıyor. Ve kendisi tabii ta ki vahiy gelinceye kadar büyük bir göreve, insanlık için büyük bir lider ve komutan bir peygamber, bir efendi olarak hazır hazırlanacağına, kendisine bunun müjdeleneceğine hiçbir şekilde haberdar olmuyor. Ta ki kendisine bir bildirilinceye kadar. İşte bu aşamada diyor ki müellif, Ali Sılatu vesselam'ın bi ile ilgili konular gelmezden önce, yani peygamberliği ile ilgili konulara başlamadan önce onun ahlakını, onun yaratılışını bilmek gerekiyor. Onunla ilgili konuları veriyor. Biz de ona giriyoruz şimdi inşallah. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şemaili hem BİSET'ten peygamberliğinden önce hem de sonra. Birincisi yaratılıştaki sıfatları yani bedeniyle ilgili olan sıfatlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanların en güzel yüzlüsü ve e, yüzü parlak olan <gülüyor> en parlak yüze sahip olan ağzı geniş ondan sonra iki gözünün arasındaki mesafe böyle ayırıp saçları düzgün taranmış bir vaziyette ve saçları bazen kulak memesine kadar bazen de omuzuna kadar inecek vaziyette uzunlukta idi. Ve onun e, saçlarında, kıllarında Beyazlık sayılacak kadar, 20 civarında, bazı rivayetlere göre 14 civarındaydı. Ee, bu ömrünün ahirinde, yani son dönemlerinde dahi böyleydi. Ve kokuyu bayağı böyle kullandığı için, ee, bu kıllarının bazıları, Kırmızılı, kırmızılığa çalan bir rengi vardı. Koku kullandığından dolayı. Yağ kullanıyor, koku kullanıyor. O dönemlerde bayağı bir meşhur bu. Zaten bu zeytinyağı, has zeytinyağı insanın saçlarını, sakallarını güçlendirme özelliği var. Bunu kullanıyor Müslümanlar. Ve bir ve vesselam cismi boyu ne orta boy. Şey, ne kısa boy ne uzun boy orta boy idi ne şişman ne de zayıf bir bedene sahipti yani her şeyin vasatı idi Buhari'nin rivayet ettiği Enes'den rivayet ettiği bir hadise göre silam orta boyluk bir kimseydi ne uzun ne de kısaydı bedeni güzel idi ve saçları ne kıvırcık ne de böyle tam düz idi ve esmer bir renge sahipti. Yürüdüğü zaman diyor böyle öne hafif meylederek yürürdü. Evet. Beradan gelen bir rivayette ise yine Bukhari ve Müslüm e, hadisi bu. E, Aleyhisselatü Vesselam boy olarak orta boylu bir kimse e, ve iki omzunun arası açık. İki omzunun arası açık. E, saçları böyle ağırlıyor. E, Omuzlarına kadar dökülen bir vaziyette Bazen de kulak memesine kadar uzanan vaziyette Ve onun üzerinde kırmızı bir e, hülle yani bir e, elbise vardı diyor Ve ben diyor e, Ondan daha güzel hiçbir şey görmedim Şimdi bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yaratılışı ile ilgili, bedeni ile ilgili şeyler. Bir kimse aleyhissalatü ve rüyasında gördüğü zaman buna uygun görecek. Yani saçı başı bembeyaz bir adam görürse o Ali ve sellem değil. Veya saçları kıvırcık bir kimse görürse tam kıvırcık. O değil. Saçları tam düz olan bir kimse, omuzları dar bir kimse görürse o da değil. Bu sıfatlara uygun olacak. Ali ve sellem rüyada görülmesi bir ikramdır. Allah azze ve celle hepimize bu ikramı versin inşallah. Evet, e, Cabir'den gelen bir rivayette Müslüm'de, ağzı e, geniş, iki gözünün arasının e, ayrığı biraz böyle uzunca, genişçe ve topuğunda da fazla et yokmuş, topuğu e, az etliymiş. Bir başka, Tirmizi'de gelen rivayette, Kardeşlerim Tirmizi'nin Şemali Şerif diye, aleyhissalatü vesselamın şekli Şemali ile ilgili bir kitap var, elimizde var mı? Evet, o kitap bu hususta çok meşhur bir kitaptır. Ama onun muadili küçük kitaplar var sonradan çıkan. Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikleriyle ilgili. Onları temin edip bakabilirsiniz. Tirmiz'de rivayet eden bir hadiste diyor ki sahabi ben diyor Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle parlak bir gecede yani kamerin olduğu, dolunayın olduğu o kastediliyor Allah alem. Parlak bir gecede gördüm. Onun üzerinde kırmızı bir böyle de elbise vardı. Bir aleyhissalâtu vesselâm'a bakıyordum. Bir de bakmaya başladım. Bir de diyor e, aya sanki diyor e, aydan daha güzeldi diyor. Aleyhissalâtu vesselâm aydan daha güzeldi diyor. Şimdi ayın dolunay haline dikkat ederseniz çok güzeldir. İnsan, i̇nsanı mest eder. Çünkü Allah azze ve ayetlerinden bir ayettir. Ve güneş gibi değil. Güneşe bakamazsın. Güneşin güzelliğini göremezsin. Ama ayinkini görebilirsin. O dolunay halinde gördüğün zaman insanı mest eder. İnsanın kalbi böyle e, adeta böyle bir ferahlama hisseder yani. Surur gelir kalbine, sevinç gelir. O dönemde öyle bir zamanda baktım ki Aleyhisselatü Vesselam daha güzeldi. Yine Aleyhisselatü Vesselam beyaz tenliydi. Yani e, <gülüyor> sanki böyle e, yumurta gibi, yumurtadan yapılmış gibi ve saçı da taranmış idi, düzgündü diyor Ebu Hureyre'nin rivayetinde. Bunlar sahih hadisler. Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet, e, peygamberlik yüzüne gelince, Aleyhisselatü Vesselam e, şey, peygamberlik yüzüğü değil de peygamberlik mührü e, diyecektim. Peygamberlik mühürüne gelince, Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik mührü ile ayırt edilen bir özelliğe sahiptir. Mühür, şöyle iki omzunun arasında, arka taraftan ve sol tarafa yakın bir yerdeymiş. Hadislerin söylediği şeyi özetle söyleyeyim ben size, hadislerin anlattığını. Yuvala, sanki böyle bir güvercin yumurtası gibi, üzeri kıllı bir beze, o mühür, nübüvvet mühürü, mühürü peygamberlik mühürü, biliyorsunuz bunu, Ta çocukken kim görüyordu? Rahip Bahira görüyor ve onun peygamber olduğuna kanaat ediyor. Sahabeden de birçok kimse Aleyhisselatü Vesselam'ın mührüne şahitlik ediyor. Hatta o mührü görmek için açıyorlar, sırtını bakıyorlar, sırtını öpüyorlar vesaire. Bunun gibi anlatılan hadisler var. Birinde mesela <gülüyor> Said Bin Yezid'den gelen hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor. Diyor ki... <gülüyor> halam diyor beni Nebi Ali Aleyhissalatu vesselam'a götürdü. Ey Allah'ın nuru resulü ben diyor kız kardeşimin e, oğlu e, hastadır. Kız kardeşimin oğlu hastadır e, diyor. Ali ve vesselam da onun e, başını mest ediyor. Yani başına şöyle okşuyor ve bereket duası yapıyor. Sonra abdest alıyor. Ondan sonra da o da o abdest suyundan içiyor. Ali sıratı vesîlahmin abdest suyundan abdest aldığı sudan içiyor. Teberruk amaclı ee, ve diyor kalktım e, sırt tarafına ve bu Ali sıratı vesîlahmin omzundaki diyor e, mühre e, baktın diyor ve onun nasıl olduğunu, o mührün, peygamberlik mührenin nasıl olduğunu görüyor. Bir başka rivayette, birçok rivayet var da ben biraz daha şöyle kısaltarak geçiyorum. Ahmet ve Tirmizi'nin rivayet ettiği sahibi hadiste Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Ey Ebu Zeyd diyor, bana yaklaş ve sırtımı sıvazla diyor. Aleyhissalatü Vesselam sırtını sıvazla diyor böyle. Ondan sonra adam da Ebu Zeyd de sırtını sıvazladım ve Parmaklarım diyor, ve vesselamın mührünün üzerine geldi, dedi diyor. Ee, ve dedim ki bu mühür gibi olan e, şey nedir? E, o da diyor diyor ki, e, sonra bu şeyi e, anlatan, olayı anlatan sahabi diyor, bu toplanmış kıllardan oluşan bir mühürdür diyor. Yani e, mührün sıfatını, şeklini anlatıyor bir yuvarlak bir şey, böyle beze gibi bir şey. Üzerinde de kıllar, kıllar var. Sanki şey, hani bizim halk arasında şey deriz ya, ben. Onun büyüğü biraz daha, yuvarlak. O işte peygamberlik mühri oluyor. Üzerinde kıllar var. Bunun gibi daha birçok hadiste ve vesselamın mühri anlatılıyor. Üçüncüsü kardeşler, ve vesselamın saçıyla ilgili... E gelen hadisler e, Enes'in rivayet ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselam saçları böyle kulaklarına kadar inerdi. Bir diğer lafızda da e, omuzlarına kadar kulaklarının e, böyle arasına kadar ve omuzlarına kadar inerdi diyor. Saçlarının uzunluğundan bahsediyor. Bir başka rivayette Tirmizî'nin rivayetinde Nebi Aleyhisselatü vesselam Mekke'ye geldiği zaman saçları diyor böyle üç örgü şeklinde idi. Örgü şeklinde de görülmüş. Bir başka rivayet Buhari ve e, Müslim'in rivayetinde Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın saçları böyle e, saçlarını sarkıtırdı diyor. Müslümanlar o zamanlar ortadan ayırırdı. Yahudiler de diyor. E, Yahudiler önden saçlarını böyle sarkıtılardı diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir şekilde böyle e, emrelulmadığı sürece herhangi bir şekilde yani yasaklanıp tersi bir şekilde emredilmediğinde, tersi bir şey söylenmediğinde e, ehli kitaba muvaffakat etmeyi severdi diyor bu hadiste. <gülüyor> Ama genel itibariyle biliyorsunuz ehli kitaba ehli kitaba muhalefet etmiştir ilk dönemler şey yapıyor saçını ortadan ayırıyor sonra sonra önden bırakmaya başlıyor en son iki dönemlerde de aleyhissalatü vesselam başını saçlarını ikiye ayırıyor yani yine en sonunda Allah alem şeye, Yahudilere muhalefet etmiş oluyor Yahudilere muhalefet ediyor. Birçok hadisinde olduğu gibi. Taranması hususunda gelen hadisler ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam e, Ayşe validemizin rivayetinde geldiği üzere ben diyor Aleyhisselatü Vesselam'ı haizli iken haizli olduğum halde e, başını tarardım. Ve Aleyhisselatü Vesselam e, temizlik işlerinde taranmasında ve e, ayakkabı giymesinde sağdan yapmayı severdi diyor. İlahir bunun gibi birçok şeyde e, sağdan davranırdı aleyhissalatü vesselam. Sağ tarafı tercih ederdi. Ve bir hadiste de sizden birisi e, giydiği zaman sağ taraftan giysin ve çıkardığı zaman sol taraftan çıkarsın diyor. E, bu hadiste üstünde rivayet ediliyor. Evet. Beşincisi kardeşlerim aleyhissalatü vesselamın beyazlığıyla ilgili gelen e, hadisler Kısaca e, geçerek söyleyeyim. Aleyhissalatü vesselamın başındaki beyazlıkla böyle sayılacak e, şekildeydi Bir hadise göre e, yağlandığı zaman yağ kullandığı zaman onlar kayboluyor e, gözükmüyor idi Enes'in rivayetinde 15 tane kadar diyor beyazlık vardı bu özellikle son dönemlerde Ali Sırat'ın hayatının son dönemlerinde Tirmizi'nin rivayetinde Ebubekir Bekir e, diyor ki Ali Sırat'a ey Allah'ın Resulü sen diyor beyazlamışsın deyince Ali Sırat beni diyor Hud, Vakıa, Mursalat, Amme, Yetisâirun yani nebe sureleri yaşlandırdı diyor. Allahu ekber. Bu sureler gerçekten çok ağır surelerdir. Genelde kıyametin eee <gülüyor> ve ilgili mevzulardan bahsediyor kıyametin kopuşuyla ilgili içerisinde gerçekten çok etkileyici ifadeler var bunlara inşallah bakın altıncısı Nebi aleyhissalatü vesselam kamis yani gömlek giymeyi severdi ama bizim anladığımız manadaki buradaki kullanılan gömlekler gibi değil o uzun cilbab şeklindeki gömlek anlaşılıyor Allah'a alem o kastediliyordur ee, ve yine hibre şeklinde elbiseyi e, giyiyordu. E, bu da e, ketenden veya pamuktan yapılmış bir elbise. Ayrıca beyaz elbiseyi, beyaz renkli elbiseyi tercih ediyor. Ve diyor ki beyaz elbise giymelisiniz. Ee, ve ölülerinizi diyor beyazlarla ketenleyin. Biz elhamdülillah onu biliyorsunuz yapıyoruz. Çünkü el, e, elbiselerinizin en hayırlısı beyaz olanıdır diyor. E, kışın biraz tercih etmek zor. Çünkü beyaz elbise e, kışın giyildiği zaman üşütebilir inceliğinden vesaire dolayı. Ama yazın beyaz elbiseyi, aleyhissalatü vesselam, beyaz gömleği vesaire. Yani bunları tercih edersek aleyhissalatü vesselam giydiği için inşallah sünnete isabet etmiş oluruz. Evet. Beyler Aişe vesselam yüzünü yüzünü sağ tarafına takınırdı diyor. 7.'si Aişe Ratü vesselam Aişe Ratü vesselam'ın yaşantısıyla ilgili bir birkaç hadis var. onlarda söyleyelim. Aişe Ratü vesselam yani böyle kendisini doyuracak kadar ne bir yiyecek yemiştir ne de bir şey içmiştir diyor. Ben Nebi Aişe Ratü vesselamı Yemin olsun ki diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle e, kötü hurmalardan e, yerken buldum. Yani kendisini doyurmayacak şekilde kötü hurmalardan yiyordu diyor. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam ekmekten ve etten e, hiçbir şekilde doymamıştır. Ancak insanlar elini uzattığı için mezburen elini uzatırdı diyor. Bir hadiste yine Şemail'de. Evet bir başka hadiste Tirmic'de gelen bir hadiste bir gün Aleyhissalatü Vesselam e, çıkıyor ve kimseyle karşılaşmıyor. İlk defa Ebu Bekir'le karşılaşıyor. Ebu Bekir hayırdır? Ebu Bekir'e diyor ki hayırdır diyor radıyallahu anh. Seninle karşılaşmak istedim sana selam vermek istedim diyor. Ondan sonra çok geçmeden Ömer'le karşılaşıyorlar. Ey Ömer seni dışarıya çıkartan nedir diyor. Ömer radıyallahu anh da ben açlıktan dolayı dışarıdayım deyince beraber ee, Ebu Heysem adında bir sahabenin e, şeyliğine, hurmalığına, bağına, bahçesine gidiyorlar ve o hurması çok olan ve koyunları da çok olan bir adammış. <gülüyor> Hizmetçisi de yokmuş. Kimseyi bulamayınca eşine diyorlar ki kocan nerede? Su almaya gitti diyor. Ondan sonra biraz zaman geçince Ebu Heysem böyle suları zor bela taşırarak taşı halde geliyor. Koyuyor ve aleyhissalatü vesselam, anam babam sana feda olsun buyur diyor. Ona ikram ediyor. Ondan sonra açlıktan gelmişler. Ee, <gülüyor> ve ona en güzel hurmanın salkımını kopartıp getiriyor. Ondan sonra ikram ediyor. Sonra ona e, aleyhissalatü vesselam a ve arkadaşlarına koyun kesmeye e, yelteniyor. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki sütlü olanını kesme bizim için diyor. Nihayetinde kesip getiriyor onlara... E, İkram ediyor, yediriyor, içiriyor. Evet. Hacı Sallatü Vesselam da onlar yiyor, içiyor ama bakın bir şeyi unutmuyor. Diyor ki güzel, serinlik bir bölge, serinlik bir ortam ve yaş hurmalar yani taze yaş hurma ve soğuk su bunlardan hesaba çekileceğiz. Biz bunların kattı katını yiyoruz. Ve hepsinden hesabı çekileceğiz. Allah Azze ve Celle hesabı kolay olanlardan eylesin. Amin. Allahümme hasibne hesaben yesira. Ey Allahım bizim hesabımızı kolaylaştır. Tabi bu kıssanın devamı biraz uzun. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam bu adama ve karısına bakın bir hizmetçi veriyor. Bu olaydan sonra sonra bunlara bir hizmetçi gönderiyor. Sonra da bu hizmetçi alıyorlar. Daha kullanmadan... Karısı adamın e, bu hizmetçi köleyi e, azat etmesini söylüyor ve azat ediyorlar. Bir olaydan dolayı, e, dolayısıyla yani her halükarda onlar övgüye layık, en yüce, en böyle güzel bir harekette bulunuyorlar. Hizmetçileri olmadığı halde kendilerine hizmetçileri diyor ama onlar azat ediyorlar. Allah'ın rızasını kazanıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın koku kullanmasına gelince onun bir e, sekkesi yani söylendiğine göre bir böyle e, şey kap gibi bir şey ondan kokulanırmış. E, yahut da e, buna sekkeye şey deniliyor siyah bir koku bununla kokulanırmış Aleyhisselatü Vesselam ve e, birkaç gün üzerinden gitmezmiş. Aleyhisselatü Vesselam güzel kokuyu kardeşlerim reddetmezmiş ve bir hadiste üç şey reddedilmez geri çevrilmez diyor. Ee, güzel koku, e, yastık ve süt. Bu üç şey reddedilmez diyor. Bu ikram edildiği zaman alınır. Dokuzuncusu Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sözleri ve gülmesiyle ilgili e, ve şakalaşmasıyla ilgili birkaç hadis var. Aleyhisselatü Vesselam yine e, bu ve müslimden rivayet edildiğine göre Ayşe Validemiz'den sizin gibi diyor böyle hızlı hızlı konuşmazdı. Lakin o böyle e, kelimelerin arasına ayırarak konuşurdu ve onun yanında oturan bir kimse sanki onu diyor ezberlerdi söylediği sözleri diyor. Onun konuşması bu şekilde ve konuştuğu zaman üç defa tekrar ederdi diyor. Bir başka hadiste ben ve vesselam diyor sahabi e, çok fazla böyle şey yaparken tebessüm ederken görmedim. Aleyhisselatü Vesselam güldüğü zaman ancak tebessüm ederdi. Diyor. Yani bunlar genel, genel haline delalet ediyor. Genel halinden bahsediyor. Yoksa güldüğü, tebessümün haricinde güldüğü var mıdır? Evet, vardı. Aleyhisselatü Vesselam e, yine mizah yapardı. Yani e, şakalaşırdı. Mesela Enes'e dermiş ki, Ey iki kulak sahibi diye şaka edermiş onunla. Sonra onun kardeşine, Ya Eba Umeyr, Ma fa'ale Nugayr, Ey Ebu Umeyr kuşçuk, serçecik ne yaptı diye Yine onunla şakalaşırmış Ebu Hüreyre'nin bir rivayetinde Bununla ben ilk defa karşılaştım ve Vesselam'a diyorlar ki Sen de bizimle şakalaşır mısın diyor Evet diyor şakalaşırım Ancak ben ancak hakkı söylerim diyor Doğru olanı söylerim Aleyhisselatü Vesselam şakalaşırmış Hatta bir hadiste bir tane adamın arkasından geçiyor Kucaklıyor böyle bir şaka da yapıyor yani. Sonra ona bir iki şeyler söylüyor tabii ki Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına gelince Ayşe Validemiz'den rivayet edildiğine göre onun ahlakı Kur'an'dı diyor. O Kur'an'ın ahlakı üzereydi. Evet. Enes'in rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor 10 sene kadar hizmet ettin. 10 sene kadar küçükken hizmet ediyor. E, Hiçbir zaman bana öf demedi diyor. Ve bir şey yaptığından dolayı bunu neden yaptın? Terk ettiğim için bunu neden terk ettin demedi diyor. Sübhanallah. İnsanların diyor aleyhissalatü vesselam ahlakça en güzeliydi. Evet. Ben diyor ne bir ipe, yani ipeğin türlerini sayıyor burada da hiçbir böyle ipeğe daha, aleyhissalatü vesselamın avucundan şu avuç içinden daha yumuşak hiçbir ipek türüne dokunmadım diyor. Ve onun kokusundan daha güzel bir mis kokusu hiçbir şekilde kokulamadım diyor. Allah'a Ali Aleyhisselatü Vesselam Aişe ve Adem'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Azze ve Celle'nin haramlarına saygısızlık edilmediği sürece intikam almazdı. Yani zulmedilmesinden dolayı intikam almaz. Ancak Allah Azze ve Celle'nin haramlarına saygısızlık edildiği zaman ona karşı had hadd aşıldığı zaman <gülüyor> insanların ee, kızgınlık yönüyle en eşedi olanı, en çok kızanı idi. Allah'ın haramlarına karşı saygısızlıkta. <gülüyor> Ve iki şey arasında muhayyer bırakıldığı zaman onların en kolay olanını seçerdi ki bu seçtiği şey günah olmadığı sürece. Eğer günah ise ona en uzak olan yine aleyhissalatü vesselam'dı. Aleyhissalatü Vesselam'a bir şey, bir şey, ondan bir şey istendiği zaman hayır demezdi. Ve sana vermeyeceğim demezdi. Yani sana vermeyeceğim şeklinde bir ifade e, kullanmazdı. Ya ona e, az bir şey verir, ya da bir şey söyler, yahut da onun için dua ederdi yani. Yine bir hadiste bakın kötü bir adam geliyor Ali e, sıradevi e, ve da anlatımına göre kötü bir adam geliyor. E, Ayşe validemiz de haber veriyor. Şöyle falanca adam geldi deyince diyor ki bize aşireti yani kabilesinin ne kötü adamıdır diyor. Sonra yanına gelince ona yumuşak davranıyor. Yani Ayşe validemiz de bunun için yaptığını soruyor. Yani sen daha önce böyle söyledin e, şimdi de ona yumuşak davrandın deyince. E, diyor ki Ey Ayşe, e, insanların en şerlilerindendir bu adam diyor. İnsanların kendisini te terk ettiği, bıraktığı, yani e, böyle kötülüğü, e, fahişliği, yani kabalığı diyelim, kabalığından sakınmak için insanların terk ettiği bir adamdı diyor. Ve bunu müellif şöyle güzel bir açıklamayla açıklıyor diyor ki, Bununla kast edilen Ali Sıratu vesselam bu adam diyor. bu adam şey olduğu için kavminin reisi olduğu için kavminin zarar görmemesi için ona şey yapıyor. Yumuşak davranıyor diyor. Birilerinin zarar görmemesi için ona yumuşak davranıyor. Ama adam kaba bir insan. Kaba bir insan. Evet. Yani şerri bir siyaset gidiyor Ali ve vesselam orada. O onun kim olduğunu biliyor, onun sıfatını da biliyor ama ona rağmen yumuşak davranıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlerinin e, ahlakını Ayşe Validemiz şöyle özetliyor. Aleyhisselatü Vesselam ne fahiş, kötü söz söyleyen, ağzından kötü bir laf çıkan bir insan değildi. Bu özellik ona ne sonradan e, bulaşmıştı yani sonradan böyle e, fahiş olan bir kimse değildi. Yaratılış itibariyle, itibariyle de böyle değildi ve sokaklarda bağırmaz, kötülüğe karşılık vermez. Lakin affeder ve yüz çevirir bağışlardı diyor. Evet, Ali Sırat ve Selam'ın daha bunun gibi nice güzel özellikleri var. Allah azze ve celle'nin bütün salavat ve selamları selamı onun üzerine olsun. Amin. Ve onun ahlakıyla ahlaklanmayı, onun yolundan gitmeyi bizlere nasip etsin. Eğer bir kimse onu taklit eder. Onun ahlakıyla ahlaklanırsa muhakkak ki mühtedin kimselerden olur. Yani hidayet bulmuş olan kimselerden olur. Allah Azze ve Celle hakkıyla onun peşinden giden, onun yolunu takip eden muhtedil, vasat. Ee, ama her halükarda Allah Azze ve Celle'nin hudutlarını, aleyhisselatu vesselamın sünnetini e, yerine getiren, ona yapışan, iltizam gösteren kullarından eylesin. Amin. <Gülüyor> Bu ahlakı bütün Müslüman kardeşlerimize, dünyanın her bir yerindeki Müslüman kardeşlerimize nasip etsin ve evlatlarımızı, çocuklarımızı da bu ahlak üzere yetiştirsin Allah azze ve celle. Hadi Allah. ve bir soru sordun mu? Evet.